مولا ينصلي و يسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاره الرحمن بنعام مولا ينصلي و يسلم دائما Alâ habîm-i gazâin, dil hâlb Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Salâtu vesselâmü lâ seyyidil mursalîn Muhammedin, ve alâ âlih ve sahibî ecmaîn. Tergib-i terhib kitabındaki hadis-i şeriflerden dersimize devam ediyoruz. Sünnete ittiba ve sünnetin önemiyle ilgili baba geçtik. Devam ettik bir iki ders yaptık. Kaldığımız hadis-i şerifte ve aynı hyla yine aynı sahabiden. Yani İbn Abbas radıyallahu teala anhuma. Hazretlerinden rivayet ediliyor bu hadis-i şerif. En-Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayran Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. okudu. Ennase insanlara fi hacce'til vedaa feda haccında. Yani zaten bir kere haç yaptı. O da Hicretin 10. senesinde zaten vefat ettiği sene. Bu haçında biliyorsunuz veda haccının hutbesi diye Meşhurdur. Fakat kısa rivayetler olarak sahitte bazıları geçiyor. Bazıları diğer hadis kaynaklarında geçiyor. Dolayısıyla oradaki hutbeyi de şu anda insanlar işte bastırıyor. Tercüme etmişler, bastırıyorlar. Efendim Ramazan imsakiyelerine, takvimlerinde falan ve daha Hutbesi şeklinde. Ee, onları dillendiriyorlar işte. Ee, bu doğrudur fakat hepsi ondan ibaret değildir. Ee, başka rivayetler de vardır. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve deaçında yaptığı bir konuşmayı burada i̇bn Abbas hazretleri rivayet ediyor. Bunu hakim rivayet ediyor. İsnad-ı sahittir diyor. Ee, sahihte de aslı vardır diyor. Velakin mesela o mevcut hutbenin metninde, tercimesinde biz bunu bulamıyoruz. Demek ki veda açında sadece hani bu, bu hutbeyi okudu, bu konuşmayı yaptı, bunun üzerine fazla bir şey konuşmadı şeklinde de bir kanaata sahip olmayalım. Bu da önemli bir meseledir. Çünkü veda açında geçen öyle e, rivayetlere rastlıyoruz ki o hutbesindeki, o konuşmasındaki öyle rivayetlere rastlıyoruz. Bu sefer insanlar ya bu işte bizde var basılı, veda açında böyle bir şey demediği gibi e, itirazlar yapabiliyorlar cahilliklerinde. Onun için bu usta şuurlu olalım, uyanık olalım. Bu gari bir kısmını alır, Müslim bir kısmını alır, bir şey ilave eder. Diğersin başka bir kaynakta ilave bulursun. Onun için bilmediğimiz şeyi asla reddetmeyelim, nefret Bilmiyorsak da demek ki böyle bir şey var ki bu, bu kaynakta geçiyor. Şeklinde yaklaşalım hadis-i şeriflere ve rivayetlere. fakale buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem ama bu manaya e, yani temas eden şey var. de geçiyor. şeytane muhakkak şeytan kadiye ise ümit kesti. Neden en yubede? ibadet olunmaktan tapılmak tapınılmaktan işte de, diyoruz ya hep şeytana tapınılıyor. Son sohbetlerde temas ettiğimiz üzere Hindistan'daki işte üç bin tane din var işte fareye tapan, ineğe tapan ve maymuna tapan da hep şey, şeytana tapıyor. Çünkü şeytan ona sen git buna tap diyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de yarın ahirette müblik yâfirleri soracak iste adül alema hedi ya beni adam Allah şeytan. Ey ademoğullar ben size emretmemiş miydim? Kuvvetli vasiyet etmemiş miydim ki şeytana tapmayın. İnne velakum aduun mubin. O sizin için aşikare bir düşmandır, baba düşmanınızdır, size yar olmaz. Ben <gülüyor> ibadûni siz ancak bana kulluk edin. Adaha salatû takayım. Dost olur yol budur. Şu anda İslam üzere yaşayanlar ve eli Sünnete tabi olanlar Allah'a ibadet ediyorlar. İslam dışında kalanlar, ehl Sünnet dışında kalanlar, İslam dışında kalanlar şeytana tapıyorlar. İbadet ediyorlar. ehl Sünnet dışında kalanlar şeytana uyuyorlar. Çünkü mutezile, işte efendim, şia ve fırak-ı daalle bütün bu Ehl-i Sünnet'ten ayrılmış fırkalar e, mutlaka şeytanın davet ve teşvikiyle o yola giriyorlar. Onun için bak bu i Şerif de bunu açıklıyor. Diyor ki veda hadçında çünkü İslam artık yayıldı Arap Yarımadası'nda. Efendim. Kabilelerin hemen hemen hepsi Müslüman oldu. Artık öbürleri de olma yolunda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bu zaten bildirildi. Onun için şeytan ümit kestiren yobede kendisine ibadet olunmasından bir arzuküh sizin bu topraklarınızda. Ne demek topraklarınızda? Yani Ceziretül Arap'ı kastediyor. Yani burada görmedim de başka hadisten biliyorum. Arap Yarımadası'nda e, Diğer bir hadis-i şerifte Efendim Artık şeytan e, Sizin bu Cezire'nizde, Arap Yarımada'nızda e, Putlara Tapmanıza sebep Olamayacak. Bundan ümidini Kesti e, Diye Beyan ediyor. Ancak esas tehlike sizin sizi günahlara düşürmeye çalışacak. Ufak tefek zannedeceksiniz, başınıza büyük belalar açacaksınız. Yani Elhammikmeli kum ve de Ben sizin için bugün dininizi kemale erdirdim ve tebmincoğalikumün yarım etini mi üzerinize tamamladım varadıyı tulekül İslam'e din olarak İslam'dan sizin üçün razı oldum size İslamı verdim tamamladım artık şeytan sizi ne yapamayacak putlara taptıramayacak eskisi gibi bu ama lafıza dikkat ettirirse şeytan kendisine tapınılmasından ümidini kesti yani bu ne demek Zaten putlara da taparken şeytana tapmış oluyorsunuz. Allah'tan gayri neye ibadet, kulluk ederseniz şeytana tapmış oluyorsunuz. 13 şeytan kendisine tapınılmaktan. Yani ne demek? Kendisinin dediği şeylere, gösterdiği işaretlere, putlara vesaireye artık tapınılamayacağınızı bildi. Ve bu hususta da çalışmalarını terk etti. Uğraşma lüzum yok demek istedi. Şeytan da boşuna masraf etmez. Efendim, kar gelmeyecek yere yatırım yapmaz. Şeytan uyanık. Bakar ki ben bundan meşgul olacağım, uğraşacağım. Bir şey çıkar mı bundan? Çıkacağını anlarsa onunla uğraşır. Değilse ümidi keser, bırakır gider. Elhamdülillah. o, lakin şeytan razıya razı oldu. Burada var. Sindideşini gördüm yani. Kable kurbisi kıyamete yaklaşmadan evvel efendim artık ümidini kesti. Çünkü dünya kuruldu kurulalı insanlar Adem Aleyhisselam'dan beri. Arap Yarımadası'nda da özellikle çok puta taptırdı. Mekke'de bile putlar doluydu yani. Ama artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gönderilişi zaten kıyamete yakınlık alametidir. Onun için ee, bu işi bıraktı. Velakin ne velakinur razı geldi ne en yutaa itaat olunmasına Nerede? fi masiva dealke. Bunlardan başka yani şirkten Allah'a ortak koşmaktan, puta tapmanın dışında başka şeyler yapsanız da mutlu oldu. Yani dedi ki madem bunları gavur edemeyeceğim artık. Bu büyük bir müjdedir yani Arap Yarımadası itibariyle. Biz tabii Arap Yarımadası'nda bulunmuyoruz. O bakımdan da bu garantiye girmiyoruz. Yani şeytan bizim buralarda kendisine tapınılmaktan veya işte söylediği şeylere milleti taptırmaktan ümit kesmiş vaziyette değil. Bizim bu bölge çünkü biliyorsunuz bir tarafımız Asya'da ama bir tarafımız yani Avrupa'da. Avrupa zaten kıta olarak da şirkin kaynağı olan bir yer. E bizim bu Asya'da. Arap Yarımadası gibi teminat altında değil yani bu hadis-i şerifin güvence verdiği bölgede değil. Allah bizleri muhafaza etsin şirkete düşmekten ama e, burada da şunu anlamayın. Mesela Arap Yarımadası'nda hiç şirket şirke düşen yok. E, var. Suriye'de Hristiyanlar da var. Efendim Mısır'da e, var. Mısır gerçi Arap Yarımadası'na herhalde tabi olmuyorum ama ee, diyelim ki bu körfez ülkeleri burada yani Bahreyn, Katar, Kuveyt buralar eee ekselenciklediliyor. Tabii şey de Suudi Arabistan'ın tamamı olmakla beraber ama burada 5 kişi 10 kişi Hristiyan olur. Puta tapar. Şuna tapar, buna tapar. Bu bu hadisi bozmaz. Bu şu demektir? Top tanrınızı yani müşrik etmekten ümidini kesti demektir. Bunu da dikkatli anlayın. Yani genel manada insanların ekseriyetini şirket düşürmekten ümidini kesti. Ama arada her toplumda her millette belki de Mekke'de bile şu anda biz bilmiyoruz. Adam kendini gizliyor belki müşriktir. Efendim Mekke'de duruyor Mekkelidir belki de bu da şey. Biz bilmeyiz ki adam evinde ne yapıyor şey bunlar kastedilmiyor. Sen onun için bir kişi gördüğün zaman bu hadisi bozdu zannetme. Burada buyurmak istiyor ki genel manada nasıl ki Mekke döneminde yani yönetim müşriklerin elindeydi. Putperestlerin elindeydi. Alenen, ciharan ortada insanları etkileyecek şekilde, insanların yönetimini ele alacak şekilde böyle bir puta tapma olayı putperestlik ve şirk Arap Yarımadası'da artık yaşanmayacak şeytan bundan ümidini kesti. Bunu söylüyor. Yoksa Fertler üzerinden şey edip hadis-i şerifin genel ifadesine tezat teşkil ettirmeyin yani. Yanlış anlarsınız. Elhamdülillah bu da büyük bir müjdedir, nimettir. Yani Arap Yarımadası içinde bir büyük bir teminat ve garantidir. E, şirkte ittifak etmeyecekleri, şirkte birleşmeyecekleri, şirkin orada tekrar tezahür etmeyeceği, alenen aşikare çıkmayacağı ortalığa. E, diğer yerlere de bu kadar bir güvence yok yani demek istiyorum. Başka ülkeler, memleketler şu anda Müslümansa da Yarın bir gün Allah muhafaza e, tamamen e, şirke düşebilir. Yani Hristiyan olmak olsun vesaire. Başka şirk çeşitlerinin birine bulaşabilir yani. Genel manada bulaşabilir. Ama Arap Yarımadası'nda bu bu beklenmiyor. Şeytan bile ümidini kesti. Ama tehlike nerededir? Ve lakin de ne orada ya? Lakin şeytan razı oldu. En yutağa, itaat olunma nerede? Bunların dışında yani şirkin dışında ben seni yavur edemesem de Efendim başka işlerde beni dinlersin yine ben senden bir kar elde etmiş olurum memnun kalırım yani diyor. Çünkü bir insan bir hedef belirliyor onun tümünü alacaksa ne ala diyor kendi kendine tümüne ulaşamayacaksa bari şu kadar bir şey koparayım buradan e diyor ya hepimizin başında olan işler hayatta yaşarken işte gayelerimiz var hedeflerimiz var. İşte hepsine ulaşılamayan, hepsi terk edilmez hesabı. bizde kendimize göre bir şeyler koparmaya çalışıyoruz. Birinden bir şey isterken falan hepsini alamasak da. Üç beşe razı oluyoruz ya, ucuzculukta yapıyoruz yani. Şey, şeytan da burada, esas şeytan derdi müşrik yapmak. Adamı ebedi cehenneme sokmak. Hiç çıkıp çıkmamak üzere. Öyle günahkar olsan falan memnun olmaz. Olur ama tam memnun olmaz. Çünkü neden? Günahkar olsa cehenneme girersin, günahın kadar yanar çıkarsın. O ister ki tam gavur ol. Ebedi cehennemde kal. Onun, onunla beraber. Kendi gibi yapmak ister. E fakat baktı ki Arap Yarımadası'nda ben bunları kafir edemeyeceğim. Genel manada. O zaman e, sizden ne koparılsa kar saydı. Ve e, şirkin dışında bir şeylerde beni dinleseniz, dinler misiniz diye onlara razı geldi. Mimma o şeylerden ki, teha ne? Hakır görüyorsunuz yani. Basit e, görüyorsunuz. Değersiz sayıyorsunuz. Neden? Mine amalikum. Amellerinizden. Efendim, önem vermediğiniz, değer vermediğiniz işler e, oluyor. Bundan ne çıkartıyorsunuz? Ama şeytan ondan çok yağ çıkartıyor. Onun için sakının. Yani Efendi hazretleri bunu yani çok üzerine dururdu. Tehsebûn evvel yine ve o anda azim. der Efendi babamızın bu ateş çok okuduğunu bildirirdi. Tehsebûn evvel yine siz bu işi hafife alırsınız. Ne var bunda ya bir laf konuştum işte Ne oldu dersiniz? Ve o anda Allah azim. Halbuki Allah'ın dinde çok büyük bir mesuliyeti mucib olur. Yani burada tabii riya giriyor. E i̇şte gösteriş yapmak. Efendim bunu sen hafif alabilirsin yani ne var? Bunda ne var diye düşünürsün. Yani adam görmüş beğenmiş ben de ondan mutlu oldum falan. Ama bu gizli şirktir. Zaten bundan evvelki kitabın bahsi ihlas edi. Aylarca o dersler konuşulduğuna göre. Siz onu mesela ne yapıyor? Puta mı taptık ya ne var? İçimizden bir şey geçti işte adam da gördü biz de memnun olduk. Veyahut adam görür diye geldik orada işte adam da bizi namaz kılarken rastladı falan yani bunlar ne var demeyin şeytan baktı ki gavur edemeyeceğim basit gördüğünüz saydığınız işleri e, işlerle yetindi dedi ki tamam o zaman bu kadar da olsa bana yeter dedi çünkü seni bir cehenneme attıracak illaki onun için aman sakının yani burada tabi Hz. Mehdi'nin zuhurunu inkar e ne var ya efendim Ayette Mehdi yok Kur'an'da. Ne olacak? E ben kabul etmiyorum. Cık. Sakının bak. Bu mütevâtir, mütevatir, manen mütevatir hadis-i var. E, İsa Aleyhisselam'ın e şu anda e, ilahiyatlarda şurada burada İsa Aleyhisselam'ın inmesini inkar. Hz Mehdi'nin zuhurunu inkar. Kaderi inkar. Ne kadar hafif oldu değil mi? Şu anda basit oldu. Yani sen adama e, kafir mi olduk yani? Ama çok yaklaştın. Amentü'deki bir maddeyi ediyorsun inkar ediyorsun. Allah'ın yazısını inkar etmek, Allah'ın ilmini inkar etmek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki siz şimdi anlamıyorsunuz. Ne olsa puta tapmıyoruz, şirke düşmüyoruz, Allah'a ibadet ediyoruz, namaz kılıyoruz falan filan kendinizi kandırırsınız, avutursunuz. Basit gördüğünüz işlerde şeytana uyarsanız, itaat edersiniz. Bu sefer şeytan da mutlu ve memnun olur. Der ki oh ben sizleri cehenneme attım ya bu da bana yeter. ...onun için uyanık ol... ...daha birçok buna misal verilebilir... ...ben üst perdeden misal verdim... ...yani kaderi inkar gibi... ...mütevatir konuları inkar gibi... ...sırat köprüsü de bir şey yok diyor... ...yani bu ilahiyatçıların birçoğu şu an... ...kabir azabı yok diyor... ...mütevatir bir konu yani... ...yani bak bunlar... E, ...puta tapmak gibi gözükmüyor... ...zahiren baktığın zaman ne var bu adam gavur mu ya... ...efendim... Kiliseye mi gidiyor? Ha Haç mı çıkarttı? İstavroz mu çıkarttı? Yani kavur mu oldu bu adam diyoruz. Diyorsunuz. Bana da diyorsunuz yani. Ya Kur'an'da yok ki bu. E, çok acayip. E, büyük bir söz söylüyorsunuz. Aslında anlamadan. Ya Bu işleri hafife alıyorsunuz ama bunları inkar. Kur'an'da yok diye hadis-i şeriflerde olanı inkar edebilme hakkın mı var? Hele ki hadis-i şerifler mütevatır olsa. Hele bir de yani manen mütevatir, lafzan mütevatir zaten çok az. Onu şey yap konuşmayalım. Ama manen mütevatir zaten uç burada. Lafzan mütevatir şartı koşarsan bir iki tane kalır. O zaman din gitti, sünnet tümden gitti. Onun için manen mütevatir olması itikatta yetiyor. Ya, diye, diyelim ki haber ahat Tek sahabeden gelmiş ama kaynaklarda var. Yani Bukhari'de olanların hepsi manen mütevatir mi? Haberahat da sahih olur. Yani bir sahabeden gelen rivayet de sahih olur. Sahite geçen dolu haberahat var. E sen şimdi bunları da reddetme veya kabul etmeme şansın var mı yani? Böyle şeyleri. İşte kertenkele efendim öldürürsen cevapmış da bilmem olur mu böyle şey? Cık. Kime konuşuyorsun? Kim, bana konuşmuyorsun ki. Sahi Müslim'de geçen bir hadise konuşuyorsun yani. Ona bakarsan Dercal'ın yaşadığı da Cessası hadisi adada olduğu da haberahat. Temin vidalinin hadisi. Ama bizim itikadımızı teşkil ediyor. Neden? E, konuda başka hadis yok. Konuda, o konuda başka hadis yok. O konuda başka hadis olmadığı zaman, e, İmam-ı Azam'ı bağlıyor. Seni nasıl bağlamıyor yani? İmam-ı Azam diyor, hadis varsa bitti diyor. Haber rahat falan olup olmama şartını koşmuyor diyor. Haberahat da olsa, hadis varsa ben... Kendi kararımı, reyimi, görüşümü çalıştırmam diyor. Yani İmam-ı i̇mam Şafii, Şafi'yi, Ahmet-i bağlıyor. E seni bağlamıyor. Sen hepsi sapsasın da onun için. Seni nasıl bağlasın yani? Çünkü sen raydan atlatmışsın yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu diyor. Burada kitapta kaynağı var. Adam hala konuşabiliyor yani. Onun için ey benim ümmetim. Şeytan sizi gavur etmekten ümidinizi kesse de. Bu şekilde size bazı şeyleri basit göstererek bundan bir şey çıkmaz ya Kur'an'da yok falan falan şeklinde veya bu hadis zayıf veya bu hadis haberi tek bir raviden gelmiş canım kabul etmek zorunda bir mesabı çünkü sünnetle ilgili kitapta aldı bunu şimdi onun için e, zaten ilerisi de buna vurgu yapacak ortada kaldığı için hadisin ilerisinden gerisinden de manaya istidlal yaparız çünkü burada ne kast ediliyor bir konuşmadaki bir laf geçtiği zaman siyakşı bakına bakılarak mana verilir. Mahkemede bile kimse bir kayıt getirse sana bak bana böyle dedi. O da o zaman bakar ki üstünde ne demiş altında ne demiş kayıt çözüm yapılır. Ona göre kastı anlaşılır. Burada da hakir gördüğünüz şeylerden sakının. Bu hakir gördüğünüz şeyler hepten e, ufak tefek yemeğe tuzla başlamak gibi konular değil yani. Yine hadis-i şeriflerle ve sünnetin ebeviye ile ilgili konularda onu kabul etmesem ne olur ben gavur oldum putamı tapıyorum Kur'an'da yok ki falan filan. Şeytan bu işlere bayılıyor diyor. Çünkü yavur edemediyse bari yavura yakın edeyim diyor. Onun için dikkatli olun. Müşriklere benzememek hususu. Kafirlere dış görünüşte de benzememek hususu. Acayip bir şey yani. Hala Adana Efendi Hazretleri Kader sallallahu aleyhi ve sellem, aç, açık bu, bu. Yani en yukarıyı söyledim kader. İsa üzülü gibi itikadi konuları. Bir de en dibini söyleyeyim yani en uçları söylüyorum. Ortası çoktur. Ortayı misallerle bitiremem. Ama mesela baş açık gezmek öyle günahtır ki evladım. Erkekleri ne? Erkekleri kadınlar zannettiniz değil mi şimdi? Kadınlar ne alakası var? Kadınlar zaten ayette beraber haramdır. Erkeklerin baş açık gezmek öyle günahtır ki evladım. Öyle fena bir iştir ki evladım. Kitaplara baksanız yerini bulamazsınız. Ya şimdi Ali Aydın Efendi dört mezhep müftüsü. E, bütün kitapları gözden geçirmiş. Heyeti tehlifiye reisi. Yani kitapların yazıldığı tehlif heyetinin başkanı yani Osmanlı meşrikatında. Sen ondan fazla kitap araştıracak hali yok. Zaten 120 yaşına kadar kitap tetep etmiş. Senin yaşın kaç? Peki e nasıl buyuruyor ki kitaplara baksanız, yerini bulamazsanız da bu çok büyük bir günahtır? Peşine derdi ki, çünkü evladım yenilere benzemektir. Yenilere ne demek? Yenilere dedi ya. Yani işte kafirlere, müşriklere onlara benzeyenlere benzemek. Çünkü ayet-i aslında kitaplara baksanız yerini bulamazsınızdan kastı ne biliyor musun? Nokta atışıyla ismini bulamazsınız demektir. Yoksa kayda var. Ve vale o şirk koşanlara azıcık dahi meyletmeyin. Onları yakan ateş size de dokunur. Bu ayettir. Zalimleri azıcık dahi meyletmeyin. İşte Noel kutlamak çok büyük bir meyildir. Adamın canını yakar ahirette helak edebilir. Mesela efendim zalimleri azıcık dahi meyletmeyin. Tefsirinde Kazi Beyza bütün müfesler ketteziyi zeyyip bizi yiyip onların kıyafetlerini giymeyin. Kafir gibi efendim Yular takmak, fular takmak, kafir gibi diyorum bak. Normal insan şeyinden bahsetmiyorum. Müşriklere has, papazlara özel, hahamlara özgü. Bak kafir o alameti olduğu kesin. Gören papazın zünleri der yani. Bu şekil kepler, başlıklar, efendim ee, kemerler, kuşaklar vesaire. Zalimlere azıcık dahi diyor. Hadi onlar gibi tıraş olmak. İşte Alav Rus dedikleri kafanı bir tarafını alıyor bir tarafını bırakıyor. Amerikan tıraşı meseleleri. Bunların hepsi buraya giriyor. Kafirlere kendi benzetmeyin. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem devamlı buyurmuyor ki benzemeyin. Sakalı niye uzatın buyuruyor bıyı kısaltın. Bıyıklar ağzınıza girmesin. Çünkü müşrikler öyle yapıyor. Siz bıyı kısaltın. Sakalı bol bırak. Çünkü müşrikler kesiyorlar. O zaman mecusiler bilhassa, ateşperestler tamamen tıraş oluyorlardı. Ondan sonra saçını uzatan için ne buyuruyor? Mutlaka ortadan yarın, ayırın. Çünkü neden? Müşrikler ayırmazlar. Efendim, işte belinden aşağı izar denilen peştemal şeklinde o zaman erkekler de biliyorsun. Şimdi Endonezyalılar falan da yapıyorlar. O kıyafeti giyerken. Ama hemen ne diyor? Tesarvelu. Muhalif el kitap içinize don giyin yani şalvar giyin. Çünkü o üstündeki şey dolama, birden açılma tehlikesi var vesaire veyahut inerken binerken de altın gözükür. İçinize şalvar giyin, don giyin, ehli kitaba muhalefet edin. Yani bütün sünnet seneye baktığın zaman, mesela Şûre günü bile 10. günü oruç tutar, tutuluyorken ne buyurdu? Bir daha sene 9'u da tutalım. Niye? Duydu ki Yahudiler kurtuluş günleri olduğu için kutlamak için 10. günü tutuyorlarmış. Dedi bir daha sene dokuzda tutacağız. Niye? Oruçta bile ya Allah'a or Allah oruç tutuyorum yani bunun Yahudiye benzemeklerle ne alakası var? Ama onlar gibi tek gün tutmayalım madem aşurede dokuzu da tutalım. Kim Kendisi vefat etti fakat son senesi bunu vasiyet etmişti, emretmişti. O bir daha Şuraya çıkamaz. Sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem. E şimdi o zaman bütün mesele nereye geliyor? Bak ehli kitaba muhalefet, müşriklere muhalefet, dinsizlere muhalefet. Bunlar size küçük gelebilir, basit gelebilir, hafif gelebilir. Ne olacak? Saçımın tıraşıdığı şeklinden. Ne olacak? Pantolomun, ceketimin şeklinden. Diyemezsiniz. Çünkü şeytan ne kaparsam ker mantığıyla hareket ediyor sizde bizde. Çünkü biz Müslümanız. bize gavurda yapacağından ümidi kestiyse ne kapabilirim, ne yaptırabilirim? Onun Müslüman uyanık olacak. Bak şey dikkat etmemiz gereken işte en üst perdeden ne dedim? Kaderi inkardan başladım. İtikadi konulardan başladım. Kur'an'da yok ki. Zaten şu andaki bütün mantık Kur'an'da yok ki. Yani Allah muhafaza diyanet reisi bile bunu konuşuyor. Yani İslam'ın e, e, kurumsal olarak temsil edildiği yer diyelim resmiyette. Yani. Resmiyette diyanetse bunun başındaki adam bile diyebiliyor ki mehti konusu Kur'an'da yok. Yani Kur'an'da yok demek kadar cehalet olamaz. Çünkü bizim kaynağımız sadece Kur'an değil ki. Dört tane şeriatın delili var. Kur'an yoksa sünnet var, sünnet yoksa icma var, icma yoksa kıyas var. Bunların hepsi delildir. Sen kıyası fukale sabit olan bir şeyi reddedebilir misin? İcma olan bir konuyu reddedebilir misin? Bu icma kafadan olmuyor ki. Ha, adıyla o konunun özel ismi geçmiyordur. Ama onun efendim... Ee, bütün ulema ittifak etmiştir. Ayetten, hadisten çıkarttıkları istihatlarla, istinbatlarla bu noktaya gelmişlerdir. Sen bunu nasıl reddedebilirsin tek bir beş kişi olarak? İlmin yeter mi buna? Onun için e, böyle basite alırsınız, hakir görürsünüz. Ya Kur'an'da yok ki şu anda o kadar ucuza kullanılıyor ki. Ve o kadar kolay kullanılıyor ki. Ama o kadar büyük bir söz ki. Yani sahibini helak etmeye yeter. Yani Kur'an'da yok demek Resulullah ne buyursa buyursun. Kur'an'da yoksa inanmıyorum demektir. Ya böyle bir şey olabilir mi? Atıyor o Resul bütün Kur'an Resul'e itaattan bahsediyor. Sen nereden diyorsun ki Kur'an'da yok? Bütün hadisler Kur'an'da olsa Kur'an 50, 100 cilt olsun hadisler gibi. Hem evla sana Resul'e itaat edin buyurmuştu hani. Onun için sakının, fehzeru sakının. İnni muhakkakamen kattertu bikum. Sizin içinizde bıraktım. Yani ben vefat ettiğim zaman ...arkamdan size bıraktım... Ma ...öyle bir şey ki... ...yine'i tüm ...yapışırsanız, sıkıca tutunursanız bir ona... ...len ...asla sapıtmayacaksınız... ...ebeda... sıratı kavimden... ...dos doğru yoldan asla sapmayacaksınız... ...ve... şeytan recimin rejimin... ...vartalarına... ...helak uçurumlarına asla yuvarlanmayacaksınız... Öyle bir şey bırakıyorum arkamdan size, ona tutunduğunuz müddetçe söz veriyorum size, asla şaşmayacaksınız. Cennet yolundan ayrılmayacaksınız, şeytanın yoluna düşmeyeceksiniz, Dost doğru yoldan ayrılmayacaksınız. Ondan bedel kitab-Allahi, Allah'ın kitabı Kur'an, yetti mi? Yetmedi. Ve sünnete nebiyyihi peygamberinin sünneti, yani hadis-i şerifleri söylüyor. Zaten icma kıyas bundan üzerine dönüyor. Öbür iki delil. Peygamberin sünneti. Bu efendim. Şimdi teminden beri anlatmak istediğimi anladınız işte. Ben ne dedim? Sözün sonuna bakalım. Bir de geriye bakalım. Şirk koşacağınızdan ümidinizi kes ümidini kesse bile aşağı yerlerde sizi yakalamaya çalıştı. Ve size hakır gösterdiği bazı konularda sizi Kur'an'dan sünnetten ayırdı ayırmaktan ümidini kesmediği. Ama ben de size onun tamamen sizden ümidini kestirecek bir şey bırakıyorum. Ben vefat ederim. Her konuda gelip bana bulaşamazsınız. Bundan sonra dünyada yaşadığınız sürece ne işler çıkacak, dünyada ne olaylar çıkacak. Hak batıl karışabilir. Acabalar, şüpheler meydana gelebilir. Bu şelal mı haram mı? Dolu konu çıkıyor her gün. O zaman iki ölçü veriyorum. İki tane Kulp. Sımsıkı tutunacağınız kulp. Size bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabıdır. İşte bak. Kur'an'dır buyurup da durdu mu? Durmadı. Nebisinin sünnetidir buyurdu. Onun için hadisi şerifler bizim için esastır. Kaynaktır. Kur'an gibi kaynaktır. Kur'an nasıl? Ya Kur'an vahiyse hadis de vahiy. Resulullah sellem kafasından bir şey konuşma yetkisine sahip değil. E Yetki sahibi değil. Peki, Allah'tan vay gelmeden helal haram edecek yetki sahibi değil. Ancak Allah'ın vahyiyle helaldır aramdır. Altın altın takma erkek için, ipek giyme erkek için haram diyorsa, bu Allah'ın vahiyidir. Mesela özellikle o hadiste inne Allah haram hazin. Allah bu ikisini haram etti diyor. Halbuki ayette haram ettim demiyor. E şimdi ayette haram olduğuna dair Kuranda delil yokken. Hadis nasıl Allah haram etti diyor. Anlasana ki Allah haram etti, hadisle vahyetti bildirdi. Hadiste vahidir. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahiy gelmeden bir konuda, dini bir konuda helal haram, caiz, yasak, serbest, mübah diyecek demez. Yetkili değil. O zaman hep Cebrail'in hadislerde getiriyor, haberleri getiriyor. Peki? Peki Allah'tan vahiy gelmediği halde Allah'tan vay geldi diyecek gibi haşa yalancı biri mi? Zaten öyle bir şüphem vardı. Kur'an da gitti. Çünkü Kur'an'da da sen Allah'tan dinlemedin ki. Sidretül Münteha'ya mı çıktın? Miraca mı gittin? O zaman onu da bu Allah'tan geldi dedi diye inanıyoruz. O zaman Kur'an'a inananın hadise inanmaması muhal. Ve tenakuz. Ve çelişki. Yeter ki hadisin sağlam kaynaklarda yeri olsun. Özellikle itikadi konular ve fıkhi konularda yani inanılması icabeden ve fıkıhta helal haram hüküm getirenlerde özellikle sıhhat şartı aranıyor. Yani efendim zayıf hadislerle olacak bir durum yok. Ancak zayıf ile de olsa eğer ki o konuda başka bir şey yoksa o konuda başka bir hüküm ihtiva eden hadis ve rivayet yoksa o zaman yine zayıf hadis kendine yine ve iştihadına tercih edilir. Yani boşta kaldım kendim görüşümü kullanacağım. Ya görüşümü kullanacağım ama yine burada bir rivayet var. O ayrı bir şey. Ama itikadi konuların hepsi sahihtedir. Hepsi sahihtedir. Sahih olmayanla itikat sabit olmaz. Fıkıhta da helal haram gibi konular çünkü helal haram çok hassas bir konudur. İnsan kafir edecek bir konudur. Helal haram demek, haram helal demek. Onun için onlardan sıhhat şart aranır. Ama diğer teferruatlar oluyor. İşte biliyorsunuz işte mubahtır vesairedir. Sünnet midir, değil midir? Evla mıdır, değil midir? Bunlar da zayıf işte iş görür. Faziletli ameller zaten ama zaptesi olur. Onda tamamen iş görür. O ayrı bir şey. Onun için Resulullah'ın sünneti Allah'ın kitabından ayrılmaz. Ayırmak isteyen kendi dinden imandan ayrılır. Sünnete ittiba çok önemlidir. Buradaki sünnetten maksat hadis-i şerifler demektir. Yoksa sakal bırakmış, sarık sarmış, misvak kullanıyor, öte taraftan hadislerin karı ediyor. Veya bir hadisi reddediyor. E bu ne periz, ne O sünnet sadece şekilde bulan sünnetlerden ibaret değil. Sünnet ilk olarak hadis-i şeriflere iman demektir. Hadis-i sallallahu aleyhi ve sellem buyurduklarını Allah'ın buyurdukları gibi vahiy olduğuna itikat demektir. Mesele budur. Efendim İbn-i radıyallahu i̇bn Mesud hazretlerinden rivayet edilen hadis-i şerifte, ehl Kale buyurdu, İbn-i Mesud da mevkuhtur. Yani bu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu demiyor. Mevkuftur yani İbn-i da kalmış. İbn-i Mesud Resulullah buyurdu dememiş ama bunu da İbn-i Mesud kendi kafasından diyeceği bir şey değil. O ayrı bir şey ama mevkufa mevkuf. Ee, ama İbn-i Mesud'un dediği çok önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim, onun hidayetiyle yol tutun buyurduğu, bize emrettiği bizzat i̇bn Mesud. Değil mi? Tirmizli'de bir hadis-i şerif vardır. Yani İbni Mes'ud'un e, buyurduklarına itibar edin bize diye emrediyor. Onun için onun sözü hüccettir. El-iktisadü fil sünneti, sünnet içerisinde, yani sünnete uy uyarak orta gitmek, seni daha güzeldir, minel-iştihadi çok gayret etmekten nerede? Fil-bid'ati, bid'at içerisinde sünnete muhalif şekilde, sünnet-i Muhammediye'ye zahiren ve batinen uygun şekilde orta gitmek, çok büyük cevap kazandırır. Ama bid'at olan bir şeyde e, efendim, çok gayretli olmak bir şeye yaramaz. Yani misal mi istiyorsunuz? Burada da bakıyorum misal yok. Ben yine bir misal getireyim. Mesela bir adam kaderi inkar etse alın yasını inkar etse. Bu adam eli sünnetten çıkmıştır. Dinde reforma sapmıştır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnetinden ve sahabenin icmaından ve cumhurun görüşünden ayrılmıştır. Çünkü kader hepsinde var. Bu adam bidata düşmüştür. Bu adam bidata düşünce diyelim ki bu adam sabah kadar teheccüd kılıyor. Her gün akşama kadar oruç tutuyor veya Mekke'de duruyor bu adam. Dahabilerden birçok sapık inançlı adam da Mekke'de. Bu her gün ömre yapıyor. Hatta sabah bir ömre, akşam bir ömre ki çok zordur. He, kolay bir şey konuşmuyorum şimdi. Ama öbürü de bir tek farzları kılıyor. Bir tek farzları kılıyor. Nafilesi bir şeysi de yok. Fakat kadere iman ediyor. İtikadı düzgün. İşte onun için diyor. Bozuk inanç içinde bid'at bir inanca sahip olanın çok ibadet yapmasındansa eli sünnete göre itikadı düzgün olup da orta giden veya sade farzlarla iktifa eden dahi ehsendir. Yani daha güzeldir. Anladın mı? Onun için biz yani elhamdülillah fazla bir amelimiz olduğunu iddia demem ama itikadımız düzgün. Bu itikadımızın düzgünlüğünden dolayı ahirette kurtarız. Ama bakıyorsun bidat değil. mesela hariciler hakkındaki hadis-i şerif. Cehennem köpekleri hariciler şimdiki işittiniz işte a babaları hakkındaki hadis-i şerif Bu Buhari'de de var. Tahkiru yahkuru hadis-i salatü Sizin biriniz onların yanında namazını beğenmeyecek diyor. Yani Hz. Ali Efendimiz'i şehit eden zındık o kadar namaz kılıyordu ki sahabe-i kiram dönemi Hz. Ali yaşıyor da sahabeden biri bile onun namazını görse vay bu adam nasıl namaz kılıyor herifin ayaklarını ile çiviyle parmak uçlarını yere çakmışsın gibi çıt yok saatlerce ayakta kıyam yapabilir. Biz olsak iki rekatta elli kere sallanıyoruz. Ama itikadımız düzgün. Ne yapacağız şimdi? Onun için öbür adam diyor masiyami masiyami öyle oruç tutar siz orucunuzu beğenmezsiniz. Öğle namaz kılarlar. Siz namazlarınızı beğenmezsiniz. Şidiki Vahabiler. Uuu, üç saat falan tevcut kılanları var. Secdede yarım saat kalıp bağlayanlar var. Ben gördüm de. Yani sadece haremin imamlarından falan bahsetmiyorum. Özelde de yolculuk yaptım birine. Ağlamak ağlamak seccadeler sırrı oluyordu oluyordu. Kaç gece yolculuk yaptık halde abi falan. Ama adam sonra bir bakıyorsun. O şirk bu şirk. Bütün Müslümanlara şirke, isnat, nispet ediyor vs. vs. tam bir harici mantığı ve abi zihniyeti bir adam. E şimdi burada bunun itikati durumunda bidat var. Çünkü neden? Önüne gelene kafir demek, önüne gelen tekfir etmek, müşrik demek. Bu bidattır. Yani Ehl-i Sünnet'te böyle bir şey, böyle bir tekfircilik yoktur. Ne var yani adam e, Kabe'nin taşını öptü diye kafir olacak ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayak izini elini sürdü diye kafir olacak. Böyle bir şey var mı? ehl-i biri bunu yapar mı? Yapmaz. Zaten Hacı el Esved'i öpmek hepsinin aslıdır diyor İmam Nablusi. er Nablusi şeyde, Kutsiye'de. Efendim, Meside i ziyareti ile ilgili bir kitabı var da işte. Er-Rihlet-ülü, er Hazrat-ül-Ünsiye Kutsiye olacak. Yani Hacı Esved'i öpmüyor musun? Hadi Hacı Esved'i öpemedin. Mendil sürür uzaktan. Mendili öper diyor. E tamam mendil öpüyorsun. E, dolayısıyla teberrük varsa yani bir mübarek bir şeye temas varsa falan burada öpülür şey değil. E buna şirk diyor. İşte bu adamlar bidat içindedir. Bu adamın şimdi fazla teheccüd kılması, fazla oruç tutması, fazla nafileden sadaka hayır yapması ona çok şey kazandırmaz. Çünkü itikadının bozukluğundan dolayı ya işte kaderi inkar ettiğinden, ya Müslüman'a kafir dediğinden, ya ben Allah gökte diye haşe mekan istat ediyor mesela. Şimdi Vehabilerin itikadında Allah'ın ciheti var haşa. Yönü var, mekanı var. Arşa oturmuş haşa. Böyle bir şey olabilir mi? Leşeke misliği şey diyor Kur'an. Allah'ın misliği yok. Vel Nereye yüzünüzü çevirirseniz Allah'ın zatı oradadır diyor. E, bu ayeti ne yapacaksın yani? Sen gidiyorsun istevadan çıkıyorsun yola. E, i̇steva da Bu muhkemattandır. E, o zaman yani Allah'a cihet istinadı gibi bitat bir itikadı olan adamın Fazla ibadet yapmasındansa ehli sünnete uygun itikadı olanın orta gitmesi iktisat orta gitmek demekler. Sünnet itikadı. Buradaki fi sünneti yani itikada taalluk eder. Sünnet içerisinde iktisat. Ha bir de şu da var. Mesela bir de ameldeki sünnete misal vereyim. Bir itikattaki ne verdim şimdi? Anladınız mı? Ehli sünnet itikadında olanın az bir ameli bidat elinde 72 fırkadan olanın çok ibadeti ne ehsendir? Ve haftalidir. Bunu itikatta misal verdim. Bir de amelde misal vereyim. Mesela öğlen namazından evvel sünnet. Kılıyor dört rekat. Şafii mezhebinde iki rekat. Bu sünnet adam bu sünneti kılıyor veyahut da günde on iki rekat. Şafii mezhebinde on rekatlık e, sünnetine vatip on rekat e, öğlenin ikiye düştüğünden on iki ona düşür. O da sahihte var hadisevhte var. Hanefi de bu on ikiye çıkıyor. Şafii de on. ...yani kabli ve badi sünnetler... ...namazın öndeki, sondaki... ...müekketleri konuşuyorum... ...gayrı müekketleri değil... ...müekketlerin hesabıdır bu 12... ...Hanefi'ye göre... ...bir adam bunu yapıyor... ...sünnette orta gitmiş... ...tevassut... Ömür adam da... ...ne yapıyor... ...bu sünnetleri kılmıyor... ...yani müekketleri falan kılmıyor... ...ama... ...kuşluk vakti... ...veyahut öğlen arası her gün... Yüz rekat nafile kılıyor. Kazayı konuşmuyor. Yüz rekat nafile. Ben diyor Allah'ım rızası için diyor. Yüz rekat nafile kılıyor. Şimdi burada ne diyor? Sana sen sünnette olan, sünnette olanları yapmıyorsun, kendin bir şey çıkarıyorsun. Namaz hiçbir zaman bidat olmaz ama, namaz kılmaya nafile de olsa hiçbir zaman bidat denmez ama, sünneti terk edersen, yani sünnet olan namazları kılmayıp da, kalkıp sen kendi kafandan, Anladın mı? Namaz fazal amaldendir. Hiçbir zaman günah olmaz namaz. Ama bunun kaynağı ne? E i̇şte kuşluk namazı 8'dir, 12'dir. E ben 100 rekat kuluyorum. E Allah kabul etsin, mesele değil. Ama öbür adam da 12 rekatı kuluyor. Veya şafi ise 10 rekatını kuluyor, revatibi. hangisinin durumu iç açıcı? İşte el-iqtisat fi-sünne ehsenu ile-l-iştihat bida Bid'atta gayretli ameldense yani... Kendi kafana çıkarttığın yüz rekattansa sünnettir diye kıldığın iki rekat aftal olur. Mesele sünneti. Onun için Hazretleri misal veriyor. Uyku tepeden aşağı e, gafletten ibarettir. Ama sünnete itibariyetiyle gündüz ortasında kaylule niyetiyle uyuduğun yarım saat bir saat uyku anladın mı? E, öbürünün kendi kafasına e, yani sünnet olmayan ibadetlerinden bile kaylıdır. Çünkü burada sünnete itibar niyetiyle uyku uyuyor. Çünkü sünnet devamlı ibadettir. Her ibadet sünnet değildir ama her sünnet mutlaka ibadettir. Madem ki sünnet ibadettir, ibadete niyet. Sünnette yeri var diye yapıyor. Onun için bu ömrünün kendi kafasından yaptığı nafile hayırlardan bile eftel oluyor. Kayır ile uyku bile. Neden? Sünnette. Sünnet dairesinde niyette kaldığı için. Evet. Burada kalalım inşallah. Bir dahaki derslerimizde devam ederiz. Kurşun kalemle mi çizeriz? Allah Teala Kur'an-ı Azim'den ve sünnet-i nebeviyye Mustafaviyeden e, hem itikat bakımından, hem amel bakımından, hem kavlen, hem fiilen, hem zahiren, hem batınen efendim ayrılmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bu kitabı de geçen targhibü terib hadislerinin tamamıyla bizim şuurlarımızı sünnete olan itikatımızı, el-sünnet itikadı ile ilgili şuurumuzu Allah'ım ziyade eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve selle Muhammedin ve âli ve sahbihi sellem teslimen kesiran. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ma la ve sellem daimen ebed. على حبيبك خير للخلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاره الرحمن بالنعم ما لا يصل وسل لمداه من أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم